94.9 açık radyoda hem zeminde canlı yayında Rauf Kesemen ve Damla Özlerle berabersiniz. Yayın masamızda ise Ferrel Kabil var. Bugün bizlere destek oluyor. Merhaba. Merhaba. Öncelikle kısa bir duyuru yapalım. Bugün aslında hemzeminde Açev'den bir konuğumuz vardı ve babalık araştırması üzerine e, Türkiye'deki babalık hallerini konuşuyor ve tartışıyor olacaktık. Ancak son anda bir sağlık problemi nedeniyle bizlerle beraber olamadı. Buradan çok çok geçmiş olsun diyelim. Evet Hasan Deniz olacaktı konuğumuz ama önümüzdeki programlardan birinde Hasan Deniz bizimle birlikte olacak mesele üzerine babalık meselesi üzerine epey mesai harcamış, epey birikimi olan bir kişi. Kendisinin bu yürüttü açevin yürüttüğü çalışmalarda edindiği deneyimleri dinleyeceğiz. Belki bir program bile değil, iki program yapabiliriz. Babalık meselesi önemli bir mesele çünkü. Önemli bir mesele Türkiye'de özellikle. Ee, o zaman ne yapalım dedik her zamanki gibi dünyaya ve Türkiye'ye bakalım sosyal fayda iletişim alanında neler yapılıyor güncel ne haberler ne kampanyalar var onların üzerinden bir konuşalım istedik. İlk kampanyamız aslında geçtiğimiz hafta olan geçtiğimiz hafta dünya işitme engelliler farkındalık haftasıydı. Onu vesile edelim çünkü oldukça ilginç çok keyifli bir haberimiz var. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilkokul öğretmeni Canan Kan'dan bahsedeceğiz programda Canan Hoca öğrencilerine gönüllü olarak işitme engelli çocuklarla iletişim kurabilmeleri için işaret dilini öğretmeye başlamış kendi ailesinde bir işitme engelli yok çocukları arasında da yok ama toplumun bir kesimiyle çocukların iletişim kuramaması e, onu çok rahatsız etmiş Sonra bunu bir proje haline getirmiş ve sosyal medyadan e, hem bir hesap açmış, e, orada öğretiyor bu dili... ...hem de e, bir video kanalından da sürekli yeni videolarla güncel popüler şarkıları işaret diliyle anlatarak insanlara işaret dili öğretiyor. Canan Hoca bunu hayatının misyonu haline getirmiş. Evet, burada çocukları derken öğrencilerinden e, söz ettiğimizin altını çizelim... Evet. E, bu şu açıdan önemli e, sadece mevcut e, öğrencileri değil bundan sonra gelecek olan ve onun eğitiminden onun sınıfından geçecek olan bütün öğrencileri benzer bir şekilde eğitecek demektir. E, bu da hiç azımsanmayacak bir şey. E, nüfusun belli bir kısmının diğer e, işaret diliyle anlaşılması gereken insanlarla e, daha kolay anlaşmasını sağlayacak bulunduğu bölgede. Aynı zamanda Canan Kan işaret dilini öğrenmenin çocukların parmak ve kelime öğrenme becerilerini de arttırdığını söylemiş. Ve e, işaret dilinin ilkokuldan itibaren zorunlu ders olarak verilmesi gerektiğini savunuyor. E, bu çok e, ilginç bir şey. E, işte bir dil bir insan, bir iki dil iki insan deriz ya burada. E, evet hakikaten bu sefer e, dil derken başka bir şeyden söylediyoruz. Yani bir yabancı dil bir başka ulusun dilini öğrenmekten değil bir engelli nüfusun dilini öğrenmekten söz ediyoruz. Bu açıdan çok önemli ama bizim için daha önemli olan galiba hem zeminin ilgi alanına girmesine neden olan şey biz küçük olsun sosyal fayda olsun başlığında bir seri program yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Büyük sosyal kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına katılmayan ya da katıldığında orada kendi kişisel potansiyelini iyi kullanabildiğini düşünmeyen insanların daha çok kişisel girişimleriyle yaptıkları biraz da işte sistemi daha iyi işletebilmek için mali veya idari problemleri çözebilmek için kurumsallaştığı ama aslında kurumun da işte dernekse ya da vakıfsa temelde bu kişinin etrafında döndüğü projeleri anlatıyoruz. Bu projeleri örnek olarak gösteriyoruz. Canan Kan bunun iyi bir örneği. ...kendi başına... Yaz tatilinde öğrenmiş işaret dilini. Evet dinini. öğrenmiş ve bir öğretmen. Öğretmen olduğu için bir kuruma da ihtiyacı yok. Yani öğretmenlik kurumunun doğal edimlerinden birisi olması gerektiğini düşünüyor bu yaptığı işin. Dolayısıyla gerçekten iyi bir örnek. Tek başıma ne yapabilirim ki sorusunun onun cephesinden verilmiş bir cevabı bu aslında... Bir öğretmen e, bir çocuğa ikinci bir lisan katabiliyor gördüğünüz gibi tek başına. E, sosyal paylaşım sitelerinde de duymayan kalmasın e, başlığıyla e, paylaşımlarını yapıyor Canan Kan. Bir yandan da bazen hemzeminde bazı örnekleri konuşuyoruz ve onları gördükçe diyoruz ki herhalde dünya bu örneklerin yüzü suyu hürmetine dönmeye devam ediyor. Gerçekten o örneklerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bir kampanya değil yine konuşacağımız ikinci mesele ama özellikle sosyal fayda iletişimi alanında oldukça ilginç bir örnek... ...daha sonra da bir kampanyaya dönüşen bir örnek. Ee, Avustralya'dan geliyor. Sadece Avustralya'daki bir e, yayın e, televizyon kanalında yayınlanan bir program başlatılmış... Bu gece herkes, her şeyi sorabilirsin. Hashtagi ve ismi de programın. Ve ilk programı e, intihar e, etmiş ama bundan kurtulmuş insanları ayırmışlar. Ve normalde e, sosyal kodlar, nezaket, siyaseten doğruculuk vesaire gibi pek çok sebepten dolayı sorulmayan soruların... ...konuşmaya açılmasını teşvik etmişler... ...yani bu sorular içerisinde gerçekten... E, ...ölmeyi başaramadığın için kendini... ...başarısız hissediyor musun gibi... E, ...son derece sert ve... E, ...rahatsız edici, edici içerikler de var... E, ...fakat özellikle programa katılanların tüm bu soruları olan tepkilere ve bunların açıkça konuşulabilmesi üzerinden o kadar e, iyi geri dönüşler almışlar ki... ...bunu da aynı zamanda bir kampanya haline getirmişler, e, intihar eden insanlarla ilgili bir farkındalık kampanyası haline getirmişler... ...ve her şeyi açıkça konuşalım dedikleri bir iş var önümüzde, bu oldukça ilginç bir iş Ruf, ne düşünüyorsun? Tam ne düşüneceğinden emin olamadığın işlerden biri değil mi bu? Biraz tabii toplumlara göre, içinde yaşanılan zaman dilimine göre değişir buradaki şeyler. O yüzden hani ben o, e, oradaki sosyal dokuyu bilmiyorum. Bu sosyal dokunun e, burada ortaya çıkan, bu diyaloglarda ortaya çıkan problemlere ürettiği yan çözümleri e, bilmiyorum. E, o yüzden çok e, net bir şey söyleyemeyeceğim ama ilk bakışta... Ee, ...ilginç yani kulağa şey geliyor... ...ilginç geliyor... ...açık iletişim kavramını kullanıyor bir kere burada... Ee, ...gölgede kalmaması meselesini kullanıyor... ...şimdi şunu biliyoruz biz... ...zaten aslında hiçbir şey gölgede kalmıyor... ...eğer bunu toplumsallaştırıp... E, ...toplumun önünde açıkça konuşmuyorsanız... ...yine bunun konuşulduğu kapalı... E, ...ve... Müdahalenin de zor olduğu alanlarda konuşuluyor bunlar. İşte kapalı chat, odalarında, chat, odası, diyorum, chat odası kalmadı ama yani kapalı e, diyalog gruplarında konuşuluyor. Ve buralarda da toplumsal müdahale açık olmadığı için ya da başkalarının bireysel müdahalesine açık olmadığı için buralarda ortaya çıkabilecek hasarları da anında görüp müdahale etmek pek mümkün olmuyor. Galiba bunun en büyük avantajı bu. Yani zaten her yerde siz bunu konuşmanın bir yolunu bulacaksınız. E, gelin açık konuşalım. Böylece katılıma da açık olsun yani oraya bir uzman da girip anında müdahil olabilsin bu macerayı kişisel deneyimiyle yaşamış birisi de ne hissediyorsa doğrudan söyleyebilsin sorusu olan da kapalı bir yerde soracağını açık bir yerde sorsun mantığıyla yapılmış. Buradan bakınca sadece teorik ve ilkesel olarak kötü gözükmüyor ama dediğim gibi bu toplumsal yapı içinde yaşanılan toprakla çok alakalı içinde yaşadığınız zaman dilimiyle de çok alakalı. O yüzden buna pozitif ya da negatif bu iyidir ya da kötüdür denilebilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Ee, yani eğilimin e, çok yükseldiği dönemlerde bu bir modaya dönüşüyor biliyorsun. O yüzden zaten genelde uzmanlar bunu konu etmemeyi e, şey yaparlar, hı hı. önerirler. Yani bunu konu ettiğinizde bu e, bir bilinirlik kazanır ve bilinirlik genellikle pozitif farkındalıkla değil negatif farkındalıkla sonuçlanır. Bu e, eylemi taklit etme farkındalığıyla sonuçlanır derler. E, lakin işte bu coğrafyaya, zamana, yere e, göre değişiyor. Yani biz İkinci Dünya Savaşı'nın en umutsuz dönemlerinde olan bir şeyi konuşuyor olsaydık belki e, işte Fransa coğrafyasında ya da Almanya coğrafyasında başka şeyler söyleyebilirdik buna dair. Böyle açık olmamalı falan diye net konuşabilirdim belki ama hiç tanımadığım bir toprakta gerçekleşiyor, o yüzden <gülüyor> e, sadece yukarıdan ve teorik bir yorum e, ile getirmek isterim. E, şimdi buradan Belçika'ya gidelim. E, Belçika'dan bir ajans işi aslında e, 2019 itibarıyla 2 milyar insan e, online olarak yani çevrimiçi olarak e, ürün alacak gibi bir rakam var. Bu iki milyar insanın aldıkları ürünlerde aynı zamanda özellikle kırılabilir ürünler bol bol plastik paket kağıdı kullanılarak e, destekleniyor e, ve e, bu plastiklerle kırılmaları engelleniyor. Bu korkunç bir çevre kirliliği yaratıyor demiş bu ajans ve şişme bir e, paketleme sistemi tasarlamış. Bunu da e, doğaya ve çevrime, şey çevreye faydalı, dost bir e, tasarım yaptık, sosyal fayda yaptık e, diye iletişimini yapıyor şu anda. Aslında her şeyle ilginç bir ajansın ürün tasarlaması, aynı zamanda da bu ürün için şu anda satabilecekleri e, satış noktaları, sıcak satış noktaları arıyorlar. Ama bunu bir yandan da kurumsal sosyal sorumluluk... E, ...altında paketliyor olmaları gibi ilginç bir durum var elimizde. Yani şeyden emin değilim. Şimdi ürünü gördüm kullanılan ambalaj sistemini. Ambalaj sistemi şöyle tarif edeyim. Ee, bildiğiniz bir mukavva kutu var elinizde. Ama bu mukavva kutunun içine sabitlenmiş ve bir şişme yatak gibi... ...mukavva kutunun dışından şişirilebilen e, plastik yapılar var içinde. Bu plastikler tabii geri dönüşümlü plastik. Yani toksik plastik kullanmamışlar. O kadar şey değil işte kutular da yine geri dönüşümlü e, kağıtlardan yapılan kutular e, siz içine ürünü koyduktan sonra o ürünün etrafını kaplayacak şekilde dışarıdan şişiriyorsunuz ve ağzını kapatıyorsunuz böylece ürün içeride e, daha güvenli bir hale geliyor ve taşımaya müsait hale geliyor online e, ürün satın almanın en önemli özelliklerinden birinin kıtalar arası yolculuk olduğunu düşünürseniz yani Çin'den geliyor mesela çok büyük oranda ürünlerin bir kısmı ya da e, Alışverişi siz Amerika'dan yapıyorsunuz ama Belçika'dan geliyor ürün size. Nereden aldıysanız oradan geliyor. İşte Amazon'dan alıyorsunuz. Almanya'dan geliyor falan. Böyle bir şey için e, bu e, ürün işlevsel gözüküyor. Lakin eninde sonunda yine e, atılabilir plastikler kullanıyorsunuz. Yani bir ambalajlama sisteminde işte içine strofor parçacıklar o beyaz köpük parçacıklardan atmak ya da farklı farklı şişirilmiş şeylerden plastiklerden oluşan kırılmayı engelleyici dokular kullanmak gibi şeyleri yapmıyorsunuz evet bu açıdan iyi kullanılan miktarı da görece kontrol altında tutabiliyorsunuz çünkü içindeki ürün kadar şişiriyorsunuz etrafı boşalıyor veya doluyor neyse o ürünün şeklini alıyor bir şekilde şişirdiğinizde lakin yine ortada bir ambalaj var ee, yine o, o ambalajın bir yerden bir yere sevk edilmesi sırasında bir karbon ayak izi var tam onu söyleyecekler yani... yani <gülüyor> lakin ta Çin'den buraya bir vazo getirmek var yani işte e, şimdi bu örnekleri böyle tartışmak tek başına böyle tartışmak çok faydalı değil ama bir ara şöyle bir şey konuşmuştuk Ümit Şahin'le açık radyo programcılarından yani 200-300 kalorilik bir e, organik besin alabilmek için 4000 e, kalorilik bir enerji sarfiyatı harcıyoruz biz o organik besini işte Nazilli'den buraya getirmek için ya da e, neredeyse oradan. Bu kıyaslama tabii doğru değil. Yani her şey için bir e, enerji harcamak gerekiyor. Yani bir domatesi bu kadar ay bekledim, suladım, şimdi onu bir, bir oturuşta yedim demek gibi oluyor bu kıyaslama bir yandan ama e, diğer yandan da e, yerinde üretmek, yerinde tüketmek, sevkiyatı en aza indirmek, e, ihtiyacın kadar almak, ihtiyaç e, analizini doğru yapmak falan gibi meselelere odaklanmak gerekiyor yani bana şöyle geldi 2 milyar insan online ürün alacak o zaman bunları daha kırılmadan almalarını sağlamanın veya işte ambalajı daha az üretmenin yolu nedir diye düşünmek yerine 2 milyar insan online ürünü nasıl almadan yaşayabilir bunları online değil de günlük alışverişin içine nasıl yedirebilir ihtiyacından fazlasını almadan nasıl durabilire bakmak lazım çünkü aa ucuzmuş işte bir dolar TL'ye de şu kadara geliyor... ...ben bundan bir tane alayım diye Çin'den ürün alıyorsunuz... ...yani o ürünü almamak... ...gerektiğine dair bir düşünce iklimi yaratmak... ...bana daha doğru geliyor... ...nasılsa alacaksın o zaman... ...bari geri dönüşümle alalım... ...kısmı biraz sorumlu... ...bu iki milyarın işte en azından... ...bir nokta dokuz milyara... ...düşürülmesi gibi bir hedefle yapmış olsaydı... ...o zaman ben buna sosyal sorumluluk derdim... ...şimdi buna ticari sorumluluk diyorum... <gülüyor> <gülüyor> Bu bir greenwashing bana sorarsan yani. ve evet. atlaya atlaya yani büyük adımlar atarak gidiyoruz ve Belçika'dan Kanada'ya geçiyoruz. Ee, i̇lginç bir kampanya var. Şimdi özellikle yurt dışından e, bazı sosyal fayda iletişimi kampanyalarını paylaştığımız zaman... ...meseleler üzerine de daha farklı bir perspektif geliştirmeye başlıyoruz. Bu kampanyada evcil hayvanlarla ilgili şöyle bir rakam var araştırma sonucunda elde edilen... Her yıl Kanada'da ev taşıma sırasında 1600 hayvan geride bırakılıyor. O yüzden de buna yönelik bir kampanya yapmışlar. Kampanya filminde ev yavaş yavaş boşalıyor, koliler oluşuyor vesaire. Ve en sonunda kedi şeklinde bir kolye dönüşüyor. Hayvanınızı unutmayın geride diyor. <gülüyor> Bizde bunun e, tatilci versiyonu var. Maalesef <gülüyor> yani, evet. Çok evet çok şimdi gördüğümüz. tabii. Gelişmiş ülke olmak başka bir şey yani <gülüyor> bir evinden öbür tarafa öbür evine geçerken petini ya da hayvan dostunu orada bırakmak bir gelişmiş ülke alışkanlığı olabilir. Burada pek öyle şeyler olmuyor burada bir evden öbürüne geçerken değil de genelde yazlıkçılık denilen şeyin içinde oluyor memlekette gidiyorsunuz siz oraya orada işte çocuklarınızı ya da siz. Etrafta hoş şirin güzel bir köpek görüyorsunuz bir kedi görüyorsunuz onu hemen sahipleniyorsunuz beslemeye başlıyorsunuz falan. sonra bir süre sonra orada güzel geliyor ama orada da biraz böyle sorunları yaşıyorsunuz beslemenin zorluklarını birlikte yaşamanın zorluklarını yaşıyorsunuz sonra karar veriyorsunuz o e, hayvancağızı orada bırakıyorsunuz yani bıraktığınız bir can <gülüyor> orada geride bıraktığınız. Burada da böyle bir acayip bir durum var yani evet coğrafyadan coğrafyaya sonuçları itibariyle aynı olan şeyler coğrafyadan coğrafyaya çok acayip değişiklikler gösteriyor hakikaten. Türkiye'de çok az duydum ben hani evden taşınıyor diye petini orada bırakan hatta tersine geri gidenler hikayeleri çok fazla duyulur yani siz taşırsınız evinizi. Kediniz eski eve dönmeye çalışır sürekli olarak. Oradan komşular size söyler. Benim başıma gelmişti. Habire gidiyordu. Yeni mahalleden dikmene gittiğini biliyorum yani. Gidip oradan almıştık. Ankara'dan söz ediyorum o arada. Bence iyi bir kampanya. Yani meseleyi çok iyi anlatıyor. Şey anolojisi çok iyi. Katlanmış bir kutunun bir kedi şeklinde olması. Yani onlar eşya değil aslında. Onlar sizin evinizde yaşayan canlılar. Onlar sizin dostlarınız. Onlar sizin dostlarınız. Yani garip bir şey şimdi o kutuyu çocuk şeklinde yaptığını düşünsene evde çocuğunu unutuyorsun ya da evde işini unutuyorsun yani çok e, biraz şimdi yaratıcı çalışma yapmış gibi oldum ama buradan da gidilebilir yani evde kocanızı unutuyor musunuz diye sormak lazım yani aynı şekilde <gülüyor> <gülüyor> onun da canı var diyebilmek için iyi bir fırsat olur. Ee, buradan Litvanya'ya... ...geçeceğiz. Ee, elimizde bugün... ...çok kampanya var. Ardı Sıcak ardına... Gerçek şey yok. Kanada'da soğuktu. Soğuktan soğuğa... Evet. Soğuktan soğuğa <gülüyor> geçiyoruz. Ee, Litvanya... ...1991'den beri bağımsız... ...bir devlet. Litvanya'daki... ...Sovyet dönemi... ...konutlarında çok ciddi... ...bir renovasyon ihtiyacı doğmuş. Hem... Yılla, ...geçen yıllar nedeniyle konutların eskimesi... ...hem de yeni yalıtım... ...malzemeleriyle yapılmadıkları için... ...özellikle ısı ve enerji kaybında çok ciddi sorunlara yol açtıkları için... ...bunun için özel bir film ve kampanya yapmışlar... Ee, ...kampanyada kazakları giymiş üşüyen insanları evlerin içinde görüyoruz... ...eve habire bir rüzgar geliyor vesaire... ...bu arada tabii fatura, elektrik faturası ve ısınma gideri faturası da geliyor... ...oradaki çok yüksek olan rakamları görüyorlar... ...ve en sonunda oradaki çok sık gördüğümüz örgü e desenlerinden biriyle... ...eve bir kazak örülüyor, evinizi koruyun yenileyin diyor... Bu kampanyanın ilginç tarafı şu... ...kampanya aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından da fonlanıyor... Çünkü e, insanları bu yenilemelere ikna ettikten sonra çok ciddi bir de program başlatmış. Hükümet e, destekliyor e, kişileri evlerini röneve etmeleri için. Yani kentsel dönüşümün başka bir versiyonunu gördüğümüz bir şey bu. E, i̇nsanları kendi evlerini yenilemeleri ve daha az enerji sarf edecek şekilde tekrardan kurmaları için destekleyen bir program başlamış durumda. Evet. E, Türkiye'de de bu programın benzeri var. Yani Yalıtım e, için işte öncelikli kredilendirme, e, öncelikli vergi avantajı vesaire gibi şeyler biraz zamana, e, zaman yani bir zaman dilimi içine sıkıştırılarak yapılmıştı. Sanırım hala bu yılda devam ediyor olsa gerek ama 2019 başına kadar olacak bir programdı diyebiliyorum. Bu e, şeyde kampanyada ilginç olan, e, öne çıkartılması gereken birkaç tane şey var. E, bir örgü motifi. Bu yerel bir örgü motifi. Yani baktığında Litvanyalılar bunun oraya has bir şey olduğunu anlıyorlar. O kullanılan yerel motif e, ile örülüyor o kazaklar ve şeyin üzerine evlerin üzerine giydiriliyor. Kolay anlatıyor meseleyi. E, sıcaklaştırıyor işi. Daha böyle el yapımı bir şey e, duygusu veriyor. E, üstelik de e, eskiyi yıkmak yerine onu renove etmek kesinlikle daha ekonomik. Sadece ekonomikte de değil daha çevreye... E, duyarlı diyeyim yani daha az zarar veren bir yöntem. E, zaten detaylarını okumuştum. Yani bazı evlerin renova edilmekle kurtulma olasılığı yok. O evlerde o zaman yıkım kararları alıyorlar. Ama bunu çok dengeli bir şekilde yapıyorlar okuduğum kaynaklara göre. Yani böyle her gördüklerini yıkarak e, değil, e, olabilecek olanları elden geçirerek o, olamayacak olanları yıkarak bunu yapıyorlar. Yani bu kazak deseni de e, çok hoş güzel bir ev dekorasyonu görüntüsüyle veriliyor yani evinizin sadece bir ısı ...düzenlemesi değil... ...güzel bir aksesuar gibi de görünmesi sağlanıyor... Hani ...üzerinize giydiğiniz kazak sadece ısıtmıyordur... ...aynı zamanda bir görüntüsü de vardır... ...burada da güzel bir görüntü veriyor... E, e, ...evi de bir birey olarak aslında... E, ...yaşamınızın bir parçası olarak... ...kurguluyor ve inşaat gibi... ...ya da hani renovasyon yalıtım vesaire gibi... ...keskin e, teknik şeyleri... ...birdenbire daha sıcak... ...daha e, bağ kurulabilir hale getiriyor... ...ama çok ciddi e, bir orada çok ciddi bir sorun olduğunu söyleyelim yani yanlış hatırlamıyorsam bir milyona yakın evden söz ediyoruz evet. yani böyle az sayıda bir şeyden söz etmiyoruz ee, hakikaten bir kampanyayı hak ediyor tabi bu mesele öyle olunca gerçi burada da hak ediyor burada da muhtemelen birkaç milyonluk evden söz ediyoruzdur benzer bir sorunda. Ee, buradan da e, Amerika Birleşik Devletleri'ne geçeceğiz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle sinema salonlarının tuvaletlerinde e, kullanılmak üzere, o giriş ekranlarında kullanılmak üzere bir kampanya yapılmış. Bu kampanya bir animasyon film ve filmde şöyle bir şey görüyoruz. Tuvalete giren bir insan silüeti e, ve orada ellerini yıkamak üzere olan aletin altından birden dumanlar çıkmaya başlıyor ve e, keskin bir ses ''Bir dakika dur.'' ...bu aleti çalıştırmak için... ...ne kadar kömür çıkarılıyor... ...sonra onlar yakılıyor... ...sonra o enerji transfer ediliyor... ...sırf sen ellerini kurutasın diye... ...aptal olma pantolonunda sil çık diyor... Şimdi ...böylece sanırım dünyayı kurtarıyor... ...enerji problemini de çözüyor... Ee, ...çözüyor mu bilmiyorum... ...ama <gülüyor> iyi bir şeye dikkat çekiyor... ...yani şu manada iyi bir şeye dikkat çekiyor... Ee, ...sıradan bir şey gibi... E, Zaten her tuvalette var, çoğu tuvalette var. Ah buraya da kağıt koymamışlar, bak yine üfleyen bir şey koymuşlar falan gibi. Bizim için kendi başına sorgulanmayacak bir şey sorgulanabilir hale getiriyor. Onun içinden duman çıkması falan meselesi de hani e, teknik olarak söyleyeyim, o duman zarar verici bir duman falan değil. Yani bir buharın renklendirilmiş hali çıkıyor oradan. E, yani doğru bir yere parmak basıyor ama... Hani bunu yaptığında da dünya kurtulmuyor hakikaten. Yani pantolonuna elini silersen dünya kurtulur diye bir şey yok. Ama yine de e, hani böyle durumlarda hep yine de diyoruz. Çünkü o kadar az ki bu meseleler üzerine böyle bizim görünmeyen e, kirletici kaynakların neler olduğuna dair e, fikir veren, onları gösteren şey o kadar az ki e, dönüp buna da e, evet hiç yoktan iyidir diyoruz. Lakin şunu söylemekte fayda var bireylere yönelen yani kurumların yaptığı kitlesel kirlenmelere değil de bireylere yönelen, yönelen şeylerin artık işlevi çok e, değişmiş durumda seni kişisel olarak sürekli bir suçluluk hissine gark ediyor huzursuz oluyorsun sürekli ben sorumluyum iklim e, değişikliklerinden iklim küresel iklim değişikliğinden diye düşündürtüyor sana e, lakin öyle değil yani daha önce de konuştuk bu meseleyi evet. ortada devasa bir sanayileşme problemi var yani sanayinin işleyiş problemi var hangi türden sanayiye yatırım yapacaksın ee, Şey yakıt fosil yakıt problemi var ee, işte o, ve bütün evet, bunları var. evet yani bütün bu fosil yakıtların ana tüketicileri e, bireyler değil yani bizim bütün memleket İstanbul'un tamamı kömür yaksa e, bir yılda yaktığı e, kömürün ortaya çıkarttığı şeyin e, neredeyse bir fabrika iki ayda falan üretiyor yani ortaya çıkarttığı karbon e, salımını diyeyim sana e, bu hadi hepimiz kömür yakalım demek değil tabii bu yani hani, bu, onlar zaten daha çok yapıyor biz de yakabiliriz demek değil ama sorumlu burası değil yani sorumlu hakikaten öbür taraf e, sanayinin kitlesi olarak bunu sürekli yaptığı bir yerde kampanyaları da oraya dönük yapmak lazım madem böyle bir hikaye yaptınız o zaman işte bunu bir fabrikanın ürün kurutma bacasından anlatın yani yine burada söyleyin insanlara ama deyin ki fabrikalar ürün kurutma bacalarında bunu yapıyorlar bak sen alt tarafı şu kadarcık şeyde bile nelerle karşılaşıyorsun düşün bir de orada neler oluyor bunun için yasal değişiklik talebe şuraya imza at falan diyebilirsin ben galiba biraz makro tarafa bakmak yalnızlıyım böyle meselelerde artık mikro tarafa baktığımız yeter yani de oldukça çeşitli kampanyalar üzerine konuştuk yeter bu hafta ama... Yeter <gülüyor> diye <gülüyor> Evet, yeter diye bitirtiyorum bu hafta. Çünkü süremizin sonuna geldik. E, haftaya tekrar canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için. Fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan Müslümanlar, Damla Özler ve Rauf Kösemen.